Desteği için Bülent Müftüoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Babil'den sonra... ...rüzgara bırakılmış sesler... ...hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay... Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programına bugün Hanende İbrahim Efendi'den dinlediğimiz Muhlis Sabattin Bey bestesi Nihavent bir şarkıyla başladık, Hatırla Margarit e Bu kaydı Cemal Ünlü arşivinden aldım e Bu şarkıyı bizler daha çok hatırla sevgili adıyla biliyoruz Şarkının hikayesini Murat Bardakçı anlatmıştı Sultan Abdülhamid'in uzun seneler baş hafiyelini yapmış olan Fehim Paşa, o dönemin en nefret edilen isimlerin başında geliyormuş. İşte adamlarıyla beraber işte çıkar ve para uğrına yapmadığı kötülük, bulaşmadığı bela kalmamış. On binlerce insanın canını yakmış, işte nice ocakları söndürmüş ve Margaret adındaki metresinin bir dediğini iki etmemek için rüşvet ve burgunu günlük iş haline getirmiş. Fehim Paşa 1908 meşrutiyetinin ilanından kısa bir müddet önce bazı Avrupalı tüccarlardan gereğinden fazla ve zorla komisyon almaya kalkınca İstanbul'daki yabancı büyükelçiler Abdülhamit'in huzuruna çıkmışlar ve bu adamdan illallah majeste demişler ve hükümdar işin ciddiyetini fark edip Fehim Paşa'yı Bursa'ya sürgüne göndermiş. Derken 1909'un Nisan ayı, işte 31 Mart isyanından sonra Abdülhamit'in yakınlarının başlarına büyük dertler açılmaya başlayınca Fehim Paşa'yı da bir korkudur almış. Bir araba arabayla Bursa'yı gizlice terk ederken Bilecik'te tanınmış ve Galean'a gelen halk Fehim Paşa'yı önce bir taş yağmuruna tutmuş ve orada linç etmişler. Birkaç gün sonra İstanbul'un eğlence mekanlarında Hatırla Margarit o meşhum geceyi sözleriyle başlayan yepyeni bir şarkı işitidir olmuş. İşte Eser muhlis Sabahattin Bey'e ait. Güftede bahsi geçen Margarit linç edilen Fehim Paşa'nın meşhur metresi ve şarkının ismi yani tanınmış olmasından sonra yayınlanan notasında da Hatırla Margaret diye yazılır. Aradan seneler geçer, işte Margaretten bahseden şarkı ünlü bir aşk namesine dönüşür ve sözleri değişip Hatırla sevgili o Mesut geceyi haline alır ve notası da artık bu şekilde yazılır. Bu şarkının hikayesi bu. Bu şarkının akordion müziğinde de önemli bir yeri var. İşte akordiyona yeni başlayanların acemiliklerini bu ezgiyle aşmaya çalıştıklarına da birçok kez şahit oldum. Onun ötesinde akordiyona çok yakışan bir ezgi aynı zamanda. Anahit Yolan'da varan veya bilinen adıyla Madame Anahit Beyoğlu ve akordiyon denince ilk aklıma gelen isimlerden. Beyoğlu'nda uzun yıllar çaldığı, yoldaşı kabul ettiği akordiyonuyla adı özdeşleşen 1926'da doğan ve 77 yıl neşe, hüzün ve coşkuyla dolu dolu bir hayat yaşayan Madame Anahit 29 Ağustos 2003'te uzun yıllarını geçirdiği Beyoğlu'ndaki evinde hayata veda etmişti. Şimdi bazen Beyoğlu'nda akordiyon çalan Balkan göçmeni küçük kızları görüyorum ve hemen aklıma Madame Anahit geliyor. Bugün Babil'den sonra da Madame Anahit'in anısına akordiyonist Başak Ereksüz'den akordiyon ezgileri seçtim. Başak Eröksüz sözleri ve bestesi, muallim İsmail Hakkı Bey'e ait bir eseri akordionuyla seslendirecek. Fikrimin ince güdü. Şak Eröksüz, e, muallim İsmail Hakkı Bey'e ait bir eseri akordiyonuyla seslendirdi, fikrimin ince gülü. Anahit yulanda varan çiçek pasajının yakasındaki gülle, dudaklarına bol gelen o kırmızı rujla, e, kocaman gözlükleriyle, tizlerde kısılı veren o buruk sesiyle, tiril tiril elbiseleriyle, en çok da akordiyonuyla unutulmaz simgesi. Beyoğlu sokak müzisyenlerinin öncüsü. Beyoğlu'nda bilinen adıyla akordiyoncu kadın Madame Anahit 1926'da Talimane'de eski Niagara manavının karşısındaki evde dünyaya gelmiş. Ermini cemaatinin tanınan bir ailesinden geliyor. İşte annesinin babası hazineyi hazırda müfettiş. Kardeşi genç yaşta intihar etmiş bir din adamıymış. Öyle vaazlar verirmiş ki lisede çıt çıkmaz ve söyledikleri günlerce konuşulurmuş evlerde. E kardeşi 1953'te alkolden vefat etmiş. Liseyi Ermeni Katolik Okulu Anaratogudyun'da bitirmiş yani şimdiki İstanbul Sanat Merkezi. En çok şapelini severmiş okulun. Yazları sıkça gittiği büyük adada bir gün Rum komşularının oğlu Yorgo'ya aşık olmuş. Yorgo akordiyon çalıyor. Annesi ısrarlarına dayanamayıp ona da bir akordiyon almış 1944'te. Yüksek kaldırımın o zamanlar ünlü dükkanı Papa George'dan 170 liraya almışlar akordiyonu. Ve ilk heyecanla Saint Antoine'a dua etmeye gitmiş ana kız. E, Tabi akordiyon da kucağında. O günden ölümüne yani 77 yaşına kadar hiç kucağından indirmemiş akordiyonu Madame Anahit. 29 Ağustos 2003 Pazartesi günü 77 yaşında mide kanseri ve kalp yetmezliği nedeniyle uzun yıllar yaşadığı Beyoğlu'nda hayata veda etmiş. E şimdi Madame Anahit'in yaşamını konuşmaya devam edeceğiz ama bir şarkı arası daha vermek istiyorum. Başak Eröksüz akordiyonuyla bir İsmail Dede Efendi bestesini seslendirecek. Ey büyüti nev eda 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da bugün ölümünün 20. yılında Madame Anahit konuşuyoruz. Onun anısına seçtiğim akordiyon ezgilerini dinliyoruz. Piyano tutkunu olan annesinin izinden yürüyen Madame Anahit 16 yaşındayken Ermeni Eseyan Lisesi 2. sınıfındayken okul korosuna katılarak işte yaşamının son anına kadar müzikle olan tutkulu yolculuğuna başladı. İşte liseden mezun olunca akordiyon çalan bir Rum'a aşık olmasıyla ilgi duyduğu bu enstrümana sarılarak önüne onu bırakmadı. Eşinin ölümünden sonra iki çocuğuna bakmak amacıyla düğün, davet ve benzeri toplantılarda, etkinliklerde ekmek parası kazanmak için akordiyon çalmaya devam etti. Madam Hanahit ölümüne yol açan mide kanseri hastalığını yaşarken bile ara sıra da olsa Nevizade'ye 50 yıldır yaptığı gibi akordiyon çalmaya gidermiş. onun i̇şte değişen çehresi, işte değişen müzik anlayışı ile beraber artık masalara çağrılmasa da, esnaf Madame Hanahit'e pek iyi davranmasa da darbuka sesleri arasında, o kaba gürültülerin, hoyrat seslerin arasında duyulmasa, görülmese de son ana kadar akordyonuyla çiçek pasajının göğe açılan tavanında sesi yankılanmış. Madam'ın cenazesinde de çok az insan varmış. Şimdi Başak eğer sözlü akordyonuyla bir Teoman Alpay şarkısını seslendirecek. Nasıl geçti habersiz o güzel yıllarım. Madame Anahit Cezmi Ersöz'e verdiği röportajda yaşam hikayesini şöyle anlatıyordu. ''Herkes beni akordiyoncu kadın diyebilir. Ben Madame Anahit. Aşağı yukarı kırk yıldır çiçek pasajında akordiyon çalarım. Arada bir otellere, düğünlere çağırırlarsa giderim. Doğma büyüme İstanbulluyum. Taksim'de 1926 yılında doğdum.'' Şimdi bildiğiniz gibi tarla başında oturuyorum. Yazları Heybeli adıda kalırdık. Orada bir çocuk vardı, Yorgo. Güzel akordiyon çalardı. Ondan özendim o tarihlerde. Yani 1943 yılıydı sanırım. Yüksek kaldırımda Papa Yorgi isminde biri vardı. Müzik aleti, nota vesaire satardı. Ondan Hohner marka kullanılmış beyaz renkli bir akordiyon aldık. 170 liraydı. Çok heyecanlanmıştım. Hemen Saint Antoine'a gidip adak yaptım. Mum diktim. Saint Antoine güzel evliyadır. İlk hocam çok değerli bir müzisyendi. idi adı. Akordiyon, kontrabas, piyano çalardı. Samsun Ankara gemilerinde çaldı uzun bir süre. de Beyaz Park'ta çaldı. O zamanlar Zehra Bilir vardı. Ne günlerdi. İlk hocamla 17 sene evli kaldım. Çok sinirliydi. Her şeyime karışırdı. Yok küpe takma, yok şunu giyme. Baktım olmuyor, boşadım onu. Sonra Solak Hüseyin diye bir müzisyen vardı. O da iyiydi. Onunla evli kaldım bir süre. Sonra onu da boşadım. Tekrar evlendim. Yine olmadı. Dördüncü kez yine ilk kocama döndüm. E boşandığına varma derler ama işte ne yapacaksın. O da öldü. Çok içerdi. Bilirsiniz müzisyenler nasıl içer. Şimdi bir talebim var. Kim biliyor musunuz? Fahrettin Aslan'ın şoförü. 15 yıldır severmiş beni. Ne yapalım kısmet artık. E, tabii yıllar geçiyor. E, Birçok ünlü kişiyle tanıştım bu süre içinde. En çok rahmetli Ayhan Işığı severdim. O da beni severdi. Gelir dinlerdi beni. E, sonra Cüneyt Arkın. Onun oynadığı filmlerde rol de aldım. Babanın suçu, adalet, e, sonra yalancı yari. Cennet Çocukları, Kadın ve Şarap ve Bir de Faize Hücum var. Sonra Bay Alkolü taktimimdir de oynadım. Tabii bu filmlerde biraz rol gereği, biraz figüran olarak yer aldım. Lütfen bu kekleri sizin için yaptım, konuşmaya da aldım. Lütfen yabancılık çekmeyin, şimdi size Edith Piaf'tan Lavien Rose'u çalayım diye anlatmış kendini Madame Anait. Son Yüzler isimli kitabında Cezme sözü. Bir başka röportajında hayranı olduğu John Wayne Müller'in filmine gitmenin kendisi için hayal olduğu bir dönemde aktörün İstanbul'a gelerek çiçek pasajında birlikte dans ederek gazetelere manşet olmalarını anlatır. Hollanda televizyonunda yaşam öyküsü yayımlanmış olan Madam Anahit, daha birçok belgeseli de konu oldu. İşte birçok filmde rol aldı, müzik kliplerinde oynadı. Son günlerine kadar makyajını eksik etmeyen madem dört gardrobu dolduran elbiselerinde özenle korumuş yaşamı boyunca. Şimdi Başak Ereksüs akordiyonuyla iki Azeri türküyü peş peşe seslendirecek. Önce Nazende sevgilim ve ardından Lut ağacı boyunca. şak ereksüz iki Azeri Türk'ü seslendirdi. 95.0 açık radyoda Babil'den sonra da bugün 20 yıl önce 20, 29 Ağustos 2003'te hayata veda eden Madam Anahit'i konuşuyoruz ve onun için seçtiğim akordeon ezgilerini dinliyoruz. Madam Anahit için çok şeyler yazıldı, söylendi. İlk İlhan Berk'te bir şiirinde onu çok güzel anlatmış. Madam Anahit akordiyonlu balık pazarını, dört kocasını, dört kedisini sevdi. Dünya o zaman kısır değildi, kırk yapraklı bir güldü. Akordiyonu büyük adada daha dondurmasını yiye yiye giden bir çocukken gördü. İçinden bir gün batını geçmiş gibi duydu. On birinde akordiyonu eline aldığında hemen Saint Antoine'a gitti, adak yaptı. Saint Antoine güzel evliyadır. Her sabah uyandığında onu yanında buldu. İlk derslerini kısa gürüşlü, kısa kirpikli Bay Artepenon'dan aldı. Daha 17'sinde Fristaki pasajına düştüğünde uzun akordiyonunu, uzun kirpiklerini düşürmesini bildi. Göğsünün ilk düğmesini o gün açtı, bir daha da kapamadı. Bir süre ağaç kokan Yorgo ile gitti geldi. Artık sık sık aşık oluyordu. Hepsini de Kordiyonundan buluyordu. Adını yavaş yavaş her yere yazdı. lavien Rose. Cüneyt arkında ilk dekolteli, babanın suçu ve kadın ve şarapı çevirdi. Ama en çok Ayhan Işığı sevdi. O da onu sevdi. Dünya değişmeye başladığında hep ıslık çala çala dolaşan Solak Hüseyin'i gördü. Bir türlü unutamadı. Hüseyin'i kan altındaki Uludağ'a benzetiyordu. 45'inde daha Teli şeker, ırmak kokuyordur. Saçlarında her zaman firketeler, çifte topuzlar ve durdurak bilmeyen iki perçemi bıraktı. Üçüncü kez evlendiğinde komodinin üstündeki dalyanın suyunu her gün değiştirdi. Uzun zaman İsa'ya benzeyen bir çocuğu olsun diye düşündü. Dördüncü kocasının ellerini sevdi. Doğal, kendi halinde bir yumru olduğunu gördü. Kedileri sevmeye o zaman başladı. Artık gazetelere, hep kedilerle poz verdi. Şimdi, şimdi en çok sevdiği çiçek Filbahri, en çok sevdiği şarkı Mani Oluyor Halimi takrire Hicabı. Şimdi sırada Başak sözünün akordiyonuyla çalacağı üç şarkı var. Önce Johann Strauss'tan Tuna Dalgaları Valsi, e ardından egzotik bir rebetiko ezgisi ki 1927'de kaydedilmiş bu ezgi ilk kez. Misirlu ve ardından 1915'te Rus cephesinde savaşan bir askerin yazdığı nöbetteki genç askerin şarkısı da diye bilinen Lily Marlin. İstiklal Caddesi'ne çıktığım ilk günü dün gibi hatırlıyorum. İşte 30 Ekim 1973'tü. İlkokulda okuduğum yıllar ve 11 yaşındayım ve ilk kez İstiklal Caddesi'ni görüyorum. Annem ve babamla o gün Nişantaşı'nda oturan büyük alan ve denizci şair eşi Abdi amcaya gidiyoruz. Ve televizyonda da 1. Boğaz Köprüsü'nün açılış töreni var. Bu nedenle tarih bu kadar net. Babam hadi dedi anneme Ercüye Beyoğlu'nu gösterelim. Sonra Taksim'den Nişantaşı'na dolmuşla gideriz. Bugüne güne kadar işte Halkalı, Yedikule, Samatya, Sirkeci hattında demiryolu boyunda geçmiş hayatım. Bir de Haliç kıyılarını ve Perşembe pazarını biliyorum. İşte babam kayığımızı yaparken Haliç'teki kayıkhanelere giderdik arada sırada ve oradan da hırdavat, marangoz elaletleri vesaire almaya Karaköy'e, Perşembe Pazarına geçerdik. Hep merak ederdim, yani Karaköy'deki tünel nereye çıkar ve kitaplarda okuduğum Pera, Beyoğlu, Taksim nasıl bir yerdir? E, o gün tepe başında indik elektrikli tro e, troleibüsten. İşte kapalı bir hava vardı, çok iyi hatırlıyorum. O yıllarda tepe başı ve İstiklal Caddesi araç trafiğine açıktı henüz. Bir renk cümbüşü Beyoğlu, i̇şte sinemalar, pastaneler, kitapçı, kasetçi dükkanları, envai çeşit giysilerle dolu vitrinler, ara sokaklarda yanıp sönen pavyonların gece kulüplerinin ışıkları, işte yoldan, sağımızdan, solumuzdan geçip giden Amerikan malı damalı dolmuşların, troleybüslerin, kamyonetlerin insan seslerine karışan uğultusu, Beyolu o gün aklımın bir köşesine yerleşi vermişti. liseyi bitirdiğim yıl Beyazıt'ta ilk işime başlamıştım ve bizim piyasının yani diş hekimliği ekipmanları ve malzemelerinin şirketlerinin, atölyelerinin sahipleri de daha çok gayrimüslim sanayici ve tüccarlardı. Haftanın hemen her günü artık Beyoğlu'na çıkıyordum. Hazopulo geçidi ve geçidin çıktığı geniş avlu Narmanlı Han Uğrak yerim olmuştu. Bugün bu hanların ve gayrimüslim işletmelerin yerinde yerler esiyor ne yazık ki. Sonra hep Beyoğlu merkezli işlerde çalıştım ve Beyoğlu merkezli mahallelerde yaşadım. Müziğin, sinemanın ve sanatın da merkeziydi tabii Beyoğlu. Yani yaklaşık 50 yıldır Beyoğlu hayatımın merkezinde ama artık çok sık gitmiyorum, gitmek istemiyorum olduğu çocukluk ve ilk gençlik düşlerimdeki Beyoğlu değil artık ne yazık ki ama durum bu. Madame Anahit'in hayatının son dönemlerindeki yürek sıkıntısını da hissedebiliyorum. Babil'den sonraya Dilek Ersözlü'nün akordiyonu ile çalacağı üç şarkıyla devam etmek istiyorum. Önce bestesi Selahattin Altınbaş'a ait bir ezgi. E, duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. E, ardından 19. yüzyılda e, Hamamizade İsmail'de Dede Efendi tarafından e, rast makamında bestelenmiş bir vals, e, Gül Nihal. Ve e, son olarak e, güftesi ve bestesi Zeki Müren'e ait. E, Suzinak makamında bir şarkı. E, şimdi uzaklardasın. Müzik 95.0 Açık Radyoda Babilden sonra da bugün 20 yıl önce 29 Ağustos 2003'te hayata veda eden Madam Anahiti anlatmaya çalıştım ve Başak Er Sözdünün ile çaldığı ezgiler dinlettim. Madam'ın ölümüyle Beol'da bir dönem kapandı bana göre. Aslında Madam Anahiti'nin son günleri Beol'un bir anlamda yüz değiştirmesi, biçim değiştirmesiyle Açıklanabilir. İşte Beyoğlu artık eski Beyoğlu değil. Kaldırımları, binaların değişen cephesi, sokaklarıyla geçmişini özlemle hatırlayan, ölümünü bekleyen yaşlı bir insan gibi Beyoğlu. İmadan bir söyleşide çiçek pasajı için duyduğu kaygıyı anlatıyordu. Şöyle diyordu. balat Surp hüreş Kilisesi'nde oturmuşum. Yalan dünya. Yanımda Jamanak gazetesinden Lili Koç vardı. Surp Asvat Zadzin günü, yani hastaları yiyeden gün, çok kuvvetlidir Balat'taki Meryem Ana. O günlerde pasaj satılmıştı. Aldılar, otel yapacaklar. Ben her oturuşta ağladım pasaj yıkılacak diye. O gün Meryem Ana'nın önünden üç kez geçtik Lili Koç ile. Bana bir makale yazmıştı ertesi gün Jamanak gazetesinin birinci sayfasında. Sen de bu din imam varken 100 tane pasaj yıkılmaz üzülme diye hayatta unutamam. Ve hakikaten yazdığı gibi de çıktı. Sahte tapu dediler, bozdular. Pasajın satışı gerçekleşmedi. Ben de yaşıyorum. Pasaj da hala yaşıyor. Umarım yaşamaya da devam eder. E, çiçek pasajı, devumdaki bu değişime yıkıma daha ne kadar dayanır bilinmez ama... 29 Ağustos 2003 günü sessiz sedasız terk ettiği Beyoğlu'nda Madame Anahit'in Beyoğlu'nun bir zamanlar tek kadın sokak çalgıcısı ve çiçek pasajının biricik kızının akordiyonunun sesi şimdilerde Balkan göçmeni küçük kızların akordiyonundan yayılan seslerle Beyoğlu'nda yaşamaya devam ediyor. İstanbul'un ve Beyoğlu'nun çehresi olumsuz yönde değişiyor ne yazık ki ama sokak müzisyenleri, sokak müzikleri hala bu değişime direniyorlar. Geçtiğimiz 15 günde, yani 2020 yılında kurduğumuz Akordiyon Derneği'niz Akorder ile Ataşehir'in ve yine aynı yıl 2020'de kurulan Vokal Akademi'nin düzenlediği Voice Up Acapella Festivali ile Şişli sokakları, meydanları bir kez daha müzikle şenlendi. Akordiyon Festivali'nde bu yıl kayıt yapamadım. İşte rüzgarın Sesi müzikleri bastırıyordu ama akapella Festivali'nde kayıtlar alındı. İşte önümüzdeki haftalarda programda festivalin yürütücüleri Kromas Korusu'nun kurucu şefi Başak Doğan'ı ve Festivalin koordinatörü Ezgi Barhan'ı Babil'den sonra da konuk etmeyi düşünüyorum. Ağustos ayında Asos'ta ikinci kez Rebetiko kampı yapıldı. Haftaya Muammer Ketencoğlu ile Rebetiko müziğini, Asos Rebetiko kampını ve 9 Eylül'de İzmir'den Agora Minör grubuyla İmroz'da verecekleri Rebetiko konserini konuşacağız Muammer ile. İşte KAMF'ta yapılan kayıtlardan örnekler dinleyeceğiz. E bugün de Babil'den sonranın sonuna geldik. Programın eski ve yeni kayıtlarını Babil'den sonranın YouTube kanalından dinleyebilirsiniz. E kanalın kapak fotoğrafının sağ alt köşesinde program arşivinin linki var. E Babil'den sonrayı Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarından da takip edebilirsiniz. E programı yine Başak Ersözlü'nün akordiyonuyla yorumladığı Hatırla Sevgili şarkısıyla kapatıyorum. E programı sizlere ulaştıran sevgili arkadaşım Andre Grisku'ya çok teşekkür ediyorum. E haftaya pazartesi aynı saatte buluşabilmek dileğiyle. Hepinize sağlıkla, huzurla, gönlünüzce yaşayacağınız güzel bir hafta diliyorum. Esen kalın. <Gülüyor> bilden sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan ERCİMENT GÜRÇAY Desteği için Bülent Müftüoğlu'na çok teşekkür ediyorum.